Bismillahirrahmanirrahim. Bu dildi bugün bitirelim inşallah. Bayağı tembellik yaptık. Hucurat Suresi Medine'de nazil olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden üçe kadar Ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün huzurunda öne geçmeyin.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 Allah'ın gönüllerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetler Allah'ın Teala'nın inanan kullarına kazandırmak istediği edeplerdir. Böylece ve vesselama karşı hürmet, ihtiram ve tazimle davranacaklardır. Şöyle buyuruyor bunu Ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün huzurunda öne geçmeyin. Resulünden önce herhangi bir şeye koşmayın. Bütün işlerde ona tabi olun. Evet. Ve emrolunduğunuz hususlarda Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah'a Semiyi, sizin sözlerinizi en iyi iştendir. Alim, niyetlerinizi en iyi bilendir. Şey diye, Tabii. Ee, evet. Allah Resulü Ani Islahatı ve da kardeşlerim, ben size bir şey emrettiğimde, bari bunu gücünüz müstehcinde yapın, maalesef etmeyin demiş. Ebu Bekir Efendimiz'den gelen bir rivayette Ey iman edenler Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın ayeti nazil olduğunda Ben ey Allah'ın elçisi, Allah'a yemin ederim ki Ben seninle ancak kardeşinin kulağına sırrını söyleyenin konuştuğu gibi konuşacağım dedim. Evet Yine Aleyhisselatü Vesselam Sadid İbni Kayısı göremeyip onu aradığında Peygamber Allah'ın elçisi ben onun durumunu öğrenip sana gelirim dedi. Gidip onu evinde başının önneyiymiş halde buldu ve ona durumun nedir dedi. Sabit bin Kays kötü dedi. Sesin Ali Sıratu vesselam'ın sesinden daha yüksek çıkarmış ve ameli boşa gitmişti. Cehennem cehennemliklerdendi. Sabit bin Kays'a giden adam Ali Sıratu vesselama gelip onun böyle böyle söylediğini haber verince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sabit i̇bn Kaysa son defa gönderip büyük bir müjdeyle ona git ve söyle. Şüphesiz sen cehennemliklerden değil cennetliklerdensin buyurmuştur. Evet. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Enes naklediyor. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider kısmına varıncaya kadar Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın ayeti nazil olduğunda Sabit ibni Kays ibni Şemmas yüksek sesli birisiydi. Ali sallallahu aleyhi ve huzurunda sesini yükselten benim benim amelim boşa gitmiş ve ben cehennemliklerden olmuşum dedi. Ailesi içinde üzüntülü bir şekilde oturdu. Ali sallallahu aleyhi ve ona baktı göremeyince asraktan sona ey Allah'ın resulü seni araştırdı, sana ne oluyor diye sordular. Sesini Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha yüksek çıkaran ve bağıran benim. benim. Benim amelim boşa gitmiştir. Ben cehennemliklerdenim dedi. Gidenler Aleyhisselatü Vesselam'a gelip onun söylediklerini naklettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam hayır aksine o cennetliklerdendir buyurmuştur. Demezler ki onun cennetliklerden olduğunu bildiğimiz halde aramızda yürüdüğünü görürdük. Yemame günü olduğunda bizde bir dağılma çözülme oldu. Sabit İbni Kays İbni Şenmaz geldi. Ölümü hiçe sayıyordu. Ve tefenini giymişti. Aklanlarınızı ne kötü alıştırıyorsunuz dedi. Ve öldürülmeye kadar onlarla savaştı. Allah onlardan razı olsun. Evet. Daha sonra Allah sallaha Resul'un huzurunda sesleri kısmaya davetle buna teşvik ediyor, irşatta bulunuyor ve şöyle buyuruyor. Peygamberin yanında seslerini kısanlar, muhakkak ki onlar Allah'ın gönüllerini takva ile imtihan ettiği, kalplerini takvaya layık ve mahal bıraktığı, kalplerini takva için temizlediği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve mükafat mükafatlardır. Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Dört ve beş, muhakkak ki sana hücrelerin arkasından seslenenlerin çoğunun aklı ermeliydi. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Allah kafurdur, rahimdir. Rabbimiz ve kuvvetiyle hücrelerin ötesinden, efendimizin hanımlarının evlerinin ötesinden seslenenlere ki, bazı kaba bedeviler böyle yapıyorlardı kınayarak onların çoğunun akıllarının ermediğini belirtiyor sonra da bu hususa edepli olana işaretle eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için elbette daha hayırlı dünya ve ahiret menfaatlarına daha uygun olurdu buyurup onları tövbeye ve Allah'a dönüşle dönüşe davetle Allah kafurdur Rahimdir buyurmuştur. 6, 7 ve 8 Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse onu iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra ettiğinde pişman olursunuz. Hem bilin ki İçinizde Allah'ın peygamberi var. Şayet o birçok işlerde size uymuş olsaydı, şüphesiz ki sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmış, küfrü, fıskı, isyanı da size çirkin göstermiştir. Rüşdünü bulanlar işte onlardır. Allah'tan bir lütuf, ve nimet olarak ve Allah alemdir hakimdir Allah subhanahu ve teala günahkar birinin getireceği haberin ihtiyatla karşılanarak iyice araştırılmasını emrediyor yoksa yalancı veya hatalı olduğu halde onun sözüyle olunabilir. neticede hakim onun yalanına uymuş da olabilir Allah subhanahu wa burada bozguncuların yoluna uymayı yasaklamıştır. Evet bu ayetin nuzul sebebine baktığımızda Velid İbni Ukbe İbni Ebu Muayt Aleyhisselatü Vesselam onu Mustalakoğullarının zekatlarını getirmek üzere göndermiş. O tam onların oraya vardığında, onlar da zekat memuru gelmedi diye yok. Mallarını hazırlamış, attılar, kuşanmış, tam yola çıkacaklar. Onları görünce korkudan Ali sallallahu ve yanına kaçıyor ve onlar iman dışında, <Gülüyor> küfre döndüler vermiyorlar, kılıçlandılar deyince Aleyhisselatü Vesselam hemen bir seriye çıkartıyor. Tam onlar hazırlanıp çıkacaklarında o kavim geliyor. Neredeyse birbirlerine kılıç vuracaklar. İşte bu esnada Allah Subhanu Kuvveti ayetlerini indiriyor. Fasık birisi size haber getirirse o sözün doğruluğunu araştırın. Ola ki iki halim birbirinize düşersin. Bu da bizim için aynı zamanda bir övgüdür. Ve Allah Subhanahu ve Teala Allah'tan Allah'ın size bahşetmiş olduğu bu ihsan Allah'ın katından size bir lütuf ve nimet olarak ve Allah alimdir. Kimin hidayete, kimin de dalalete müstaak olduğunu en iyi bilendir bilmiştir. 9 ve 10 eğer müminlerden iki tayife çarpışacak olurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri diğer üzerine saldırırsa saldıranlarla Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar savaşın. Eğer dönerlense artık adaletle aralarını bulun ve adil davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşimizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Allah subhanahu ve teala birbirlerine saldıran Müslümanların arasını düzeltmeyi emrederek eğer müminlerden iki tayfa çarpacak, çarpışacak olurlarsa aralarını düzeltin buyuruyor. Birbirleriyle dövüşmelerine rağmen allah Teala onlara müminler adını vermiştir. Buhari ve başkaları bu ayeti delil getirerek ne kadar büyük olursa olsun günahların imandan çıkarmadığını söylerler. Bu müminlerin kavga meselesinde. Allahu Teala buyuruyor ki, Şayet biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranlarla Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar, hakkı dinleyip itaat edinceye kadar savaşın buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et buyurmuştu. Ey Allah'ın elçisi mazlum olana yardım anladık. Zalim olduğu halde ona nasıl yardım edeceğiz dediklerinde onun iç elinin üstünden tutarsın zulmüne engel olursun buyurmuştur. Evet. Yine Ali Selatü vesselam Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez ve hor bakmaz buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah o kula yardım eder buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslüman kardeşine gıyabında dua ettiği zaman melek amin bir de sana olsun der buyurmuştur. Evet. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar birbirini sevmede aynen bir cesedin misali gibidir. Onun bir uğuzu dertlenince cesedin diğer tarafları ateş ve uykusuzluk da ona ortaktır buyurulmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin, mümin için birbirini destekleyip güçlendiren bir bina gibidir demiş. Sonra da parmaklarını birbirine geçirmiştir. Allah bizlere o şekildeki kardeşliği nasip etsin. Evet. Ve Allah subhanahu ve teala öyleyse iki kardeşin birbiriyle dövüşen iki grubun arasını düzeltin. Ve bütün işlerinizde Allah'tan korkun ki esirgenesiniz, esirgenesiniz buyurmuştur. 11. Ey iman etmiş olanlar. Bir soktuluk diğer topluluk ile alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü attır. Kim de tövbe etmezse işte onlar. Zalimlerin kendileridir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada insanları hor hakir görmeyi ve onlarla alay etmeyi yasaklıyor. Nitekim bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kibir böbürlenerek hakkı kabul etmeme ve insanları hor görmektir buyurmuştur. Bundan maksatla onların hor ve küçük görülmeleridir bu ise haramdır zira hor görülen kimse Allah katında onunla alay eden ve hor görülenden daha değerli ve Allah katında daha sevimli olabilir bu sebeple der ki ey iman etmiş olanlar bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır kadınlar da kadınlarla belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır Burada da ayıplama, kaş göz işaretiyle alay etme, küçük düşürme ve insanların hoşlanmayacağı lakatlarla çağrılmayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır. İşte imandan sonra fasıklık ne kötü attır buyuruyor Allah-u Teala. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Künye ile lakap aynı şeyler değildir. Bunu anlatabildim mi? yani künye nedir? kişinin çocuğunun ismiyle anılması yani Ebu Abdullah Ebu Abdurrahman, Ebu Esra bunun gibi e, çocuğuna nispetle onun babası şunun babası tipinde ama lakatsa çok farklı şeylerdir e, insanın hoşlanmadığı bir şeyle çağrılmaması gerekendir toplum içinde onun aşağılanması, küçük düşmesi, insanların gülmesine sebep olan bir isimle çağrılmamak gerekiyor. Evet. Ama bunların yanında istisnai bazı şeyler var. Mesela Ebu Turab, toprağın babası olur mu? Olmaz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damadına bir gün mescide geldiğinde mescitte yattığını görüyor ve yüzünde toprakları görünce Ey Ebu Turab! toprağın babası diyor buradaki dikkat edilecek nokta mesela Ebu Hureyre ey kediciğin babası kedinin babası olur mu ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu kardeşlerim kişi kişiye hoşlanmadığı bir lakabı bir künyeyi takamıyorsun buradaki illetlerden bir tanesi bu Allah bundan layıkıyla amel edenlerden eylesin en büyük müşkilatımız olduğu nokta ve şeytanın en çok oynadığı noktalardan birisi de budur. Çünkü aleyhissalatü ve efendimiz siz tevhide sahip olduktan sonra yani öğrendikten sonra artık şeytan diyor sizin oradan dönmenizden ümidi keser. Ama şu aralarınızdaki dikkat etmediğiniz meseleler var ya işte onlardan bir tanesini alır o yeterdir 12. Ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçının çünkü zan günahtır birbirinizin kusurunu araştırmayın kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır bundan tiksindiniz değil mi Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah tevaptır rahimdir Evet, burada zan, tecessüs ve kıymet haram kılınıyor. Zan nedir? nedir? Kıybet nedir? Bu konuda bu meseleleri en güzel anlatan eserlerden birisi Riyad-ı Salih'indir. Allah kendisinden razı olsun İmam Nerevi, bu konuları naslarıyla birlikte çok güzel çıkarmış ve işlemiş. Buralardan da hasreten okumanızı tavsiye ederim. Allah subhanahu ve Teala inanan kullarını zannın bir çoğundan aile, akraba ve insanlar hakkında haksız yere töhmetten ve onların hakkını eksiltmekten men ediyor. Zira bunun bazısı günah. O halde ihtiyaten onun çoğundan da çekinilmelidir. Müminlerin emiri Ömer İbn-i Hattab o şöyle demiştir. Müslüman Kardeşimin ağzından çıkan bir kelime hakkında sadece hayır düşün. Sen onun için mutlaka bir hayır tarafı bulabilirsin demiştir. Yine İbn-i Ömer'den rivayette ve Vesselam'ı gördüm, Kabe'yi tavaf ediyor ve şöyle diyordu. Ne kadar temizsin, kokun ne kadar hoş, ne kadar büyüksün, haramlılığın ne kadar büyük? Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki müminin malının ve kanının haramlılığı Allah katında senin haramlığından daha büyüktür. Onun hakkında ancak hayır tahminlerde bulunabilir. Evet. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Mütecessiz olmayın. Birbirinizin iç yüzünü araştırmayın. Birbirinin sözlerine kulak abartmayın. Birbirinizden yarışmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize karşı boğuz etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun, kardeşler buyurmuştur. Evet, demek ki zan sözlerin en yalanı. Yalan kötü mü? Evet. Zansa ondan da kötü diyor. Şimdi tecessüz etmeyin derken her insanın her Ademoğlunun gizli ayıp da sayılabileceği halleri olabilir. Allah subhanahu ve teala işte bunları araştırıp ifşa eden haram işlemiştir ve günahkar olmuştur. Sizin şerlerinizdir diyor. Vela tahassüsü yani birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Yani şurada iki kişi konuşuyorsa onları gören birisi karşıda beni mi konuşuyorlar, beni mi çekiştiriyorlar, beni mi işte şöyle şöyle diyorlar bu şekilde hareket etmeyin. Ve birbirinize yarışmayın. Yani birbirinize haset etmeyin diyor. Eğer bunlardan herhangi birisi vuku bulmuşsa Zaten insanların arasında bu sefer ne olur? boğuz olur. Ve bu da ne yapar? Sırt dönmeye sebep olur. İşte Allah subhanahu ve teâlâ'nın Resulü bize ne diyor? Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize sırt dönmeyin ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun diyor. Ve akabinde bundan kurtulacak bir çareyi söyleyeyim mi? Üç günden fazla küsmeyi caiz görmüyor. Allah سبحانه ve Teala hakkıyla amel etmeyi nasip etsin. Yine burada yasaklananlardan birisi de hangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır? Düşün. Burada herhangi bir şeyin ölüsü değil. Yani bir hayvanın dahi leşini gördüğünde insan tiksinip gider değil mi? Düşün insanın değil. Bir hayvanın dahi leşini gördüğünde insan tiksinip gider. Burada ne diyor? Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Öyleyse hoşlanmadığımız işleri yapmayalım. Gıybet nedir? Din kardeşinin arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde arkasından onu anmandır, konuşmandır. Gıybet kişinin yüzüne söyleyemediğini onun arkasından onun hoşlanmadığı şekilde söylemendir. Allah bizi böyle kötü hallerden korusun. Dediğim gibi bu meselede gerçekten Riyaz Salih'in babları güzel almış ve gerçekten çok güzel izah ediyor. Okuyup daha geniş izahat isteyen Riyaz Salih'in bak. 13 Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekten bir dişiden yarattık ve birbirinizden tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Gerçekten Allah katında en değerliniz ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah alimdir Hâbır'dır. Allah subhanu kuvveti Allah insanlara kendilerini bir tek nefisten yarattığını eşini de ondan var ettiğini haber veriyor. O ikisi Hazreti Adem ve Havva'dır. Sonra onları milletlere ayrılmış. Millet kabilesi, millet kelimesi kabileden daha genel. Kabileden daha aşağı mertebede fasile, aşiret, imaret, faiz ve başka bölümlerinde vardır. Allah subhanahu ve teala gerçekten Allah katında en değerliniz, ondan en çok korkanınızdır buyuruyor. Ki sizler Allah katında soy sop ile değil, ancak takva ile birbirinizden üstün olasılıktır. Evet. Bu hususta Ali vesselam Efendimiz bakın ne diyor. Ali Aleyhissalatu vesselama insanların hangisi en şerefli diye sorulduğunda en şerefleri Allah katında en muttaki olanlarıdır buyurmuş. Biz sana bunu sormuyoruz. İnsanların en şerefleri İbrahim Halilullah'ın oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu Yusuf'tur buyurdu. Sana bunu da sormadık dediler. Arap kabilelerini mi soruyorsunuz? Buyurdu. Onlar evet dediler. İslam'ı anlamış olması şartıyla cahiliye döneminde en hayırlınız İslam'da da en hayırlılarınızdır. Buyurmuştur. Allah sizi o hayırların arasına etsin. 14'den 18'e kadar 18'e kadar Bedeviler iman etkilediler. Peki, siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Şayet Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, o amellerinizden hiçbir şey eksikmez. Muhakkak ki Allah kafurdur, dahimdir. Müminler ancak onlardır ki, Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye düşmemiş ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. İşte onlar sadıkların kendileridir. Peki, dinimizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi bilendir. Müslüman oldukları için sana minnet ediyorlar. De ki, Müslümanlığınızdan bana minnet etmeyin. Bilakis, sizi imana erdirdiği için, Allah size minnet eder. Şayet sadıklardan iseniz. Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin kaybını bilir, ve Allah yaptıklarınızı görendir. Evet, İslam'a ilk girdiklerinde, henüz iman kalplerine yerleşmemişken iman makamına eriştiklerini iddia eden Bedevilere red sadetinde Allah subhanahu Bedeviler iman ettik dediler. Peki siz iman etmediniz ama Müslüman olduk deyin. Yani İslam olduk deyin. İman henüz kalplerine yerleşmedi buyuruyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim iman kalplen tasdik dillen tasdik azalarla tasdiktir. Her ne kadar amel olsa da ikrar olsa da kalpte şek ve şüphe oldu mu Allah subhanahu ve teala o imanı ne yapmıyor? Geçerli kalmıyor. Allah subhanahu ve teala kalbiyle tasdik eden diliyle ikrar eden ağzalarıyla gösteren sen ve kulların arasına de koysun. allah Teala'nın şayet Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz bu amellerinizden edirlerinizden hiçbir şey eksiltmez kavli ve onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmedik. Muhakkak ki Allah zatına tevbiyle dönenler için kafurdur, rahimdir buyurmuştur. Kamil iman sahibi müminler ancak onlardır ki Allah'a ve iman edip sonra şüpheye düşmemiş sarsılmamış Halis tasdikten ibaret tek bir hal üzere sabit kadem olmuş ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. Canlarını ve mallarının en değerlerini Allah'a itaat ve Allah'ın hoşnutluğu yolunda seve seve vermişlerdir. İşte onlar bizler müminleriz diye söylediklerinde bu sözlerinde sadıkların kendileridir. Yoksa bunlar kendilerinde din namını ishal ettikleri kelimeden başka bir şey bulunmayan bazı bedevler gibi değildir buyurmuştur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette, ve Vesselam Efendimiz, Dünyada müminler üç sınıf üzeredir buyurmuştur. Allah'a ve iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olanlar, insanların malları ve canlarını emniyet ettiği kimseler bir samahla karşı karşıya kaldığı zaman onu Allah için terk edenler buyurmuştur. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? İşlerinizde olanları Allah'a mı haber veriyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Yeryüzünde ve gökte zerre ağırlığı ondan daha küçük ve ondan daha büyük hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet. Allah subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle bizi hızlı kaldırsın. Göklerin, yerin kaybını bilen ancak Allah'tır. Allah bizlere sağlam bir iman Güzel bir ahlak versin, doyan bir nefis ve makbul olan bir dua versin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bu surede burada bitti.